Roma hukuku, Yunan aklı, Hristiyan ahlakı sütunları hangi sistemle yıkılacak? Kendi nizamımız yükseldiği zaman, üstad diyor ya baş yücelik, işte o baş yücelik kurulduğu zaman, o zaman hakile ile yeksan olacak. Olacak bunlar, olacak, bülbül de ötecek, gül de açacak, İslam'ın sabahı, Gelecek Allah'ın inayetiyle insanlar görecekler Görecekler duranlar yürüyeni Sabredin gelecektir eskimez pörsümez yeni Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu oca Gün doğmakta Anneler ne zaman doğuracak O analar O evlatları inşallah doğurdular Evlerinde ekranları kapatırlarsa O çocuklar Ahmet Cevdet Paşa olacaklar işte Onlar hesaplaşacaklar onlar Yunan'a ait aklı tarihin çöplüğüne gönderecek. Roma'ya ait masalları ait olduğu yere gönderecek. Yani batıda deva olmamış, bizde deva olur mu? Olur mu? Bunlar hırsız değil mi? Bunlar haydut değil mi? Bunlar ırz düşmanı değil mi? Fransa'nın Afrika'da yaptığını bilmiyor muyuz biz? Fransa'nın, Cezayir'de, Uganda'da yaptıklarını bilmiyor muyuz? Neler yaptılar, neler yaptılar? Bunların hukuk sistemi, bunların ticaret sistemi, bunların anlayışı, batı, hepsi aynı. Birbirinden çok fark yok bunların, yok farkları bunların. Hep aynı yerden, Roma'dan, Yunan aklından, Hristiyan ahlakından oradan besleniyorlar. Aralarında sadece derece farkı vardır, derece farkı vardır bunların arasında. Bunlar, Üstad diyor ya, Çukurluk bile bunlar için bir mevkidir. Alçaklık vardır bunlardaki Alçaklık öyle bir alçaklık ki Alçaldıkça hiçbir alçağın Alçalamayacağı kadar bir Sefalet hali vardır bunlarda Eğer öyle olmasaydı Bunlar Kocasının gözü önünde Bir kadının üzerindeki kıyafetleri çıkarıp Fransız askeri olarak Orada poz verebilirler miydi Bir tanesinin vicdanı buna Müdahale etmedi Yaptılar bunları. Baba bakıyor orada. Babanın gözü önünde, oğlunun, kızının 10 yaşında, 8 yaşında, Amerikan çiftliklerinde çalışmadılar diye ellerini, ayaklarını kestiler. Şimdi böyle bir sistem, dünyaya model olabilir mi kardeşim? Olmaz. Olamaz. İnşallah. Açacak göllerimiz, ötecek İslam bülbülleri. O sabahı istikbal edecek dünya yeniden. Fransa için... Paris için de bu hürriyet olacak bir müjde olacak Allah'ın inayetiyle onlar da kurtulacak.